Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlıkadığı müstesna. Muhakkak ki Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Kendime tahsis edeyim. Sonra onunla konuşunca da, sen bugün... ''Yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin. Güvenilir birisin.'' dedi. O da ona dedi ki, ''Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim.'' Ve işte biz böylece Yusuf'u o yerde temkin ettik, yerleştirdik. Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Bir gün Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler. Ve onun yanına girdiler. O onları görür görmez tanıdı. Oysa onlar onu tanıyamamışlardı. Ne zaman ki onların bütün hazırlıklarını tamamladı, o zaman dedi ki, babanızdan olan öbür kardeşinizi de bana getirin. Görüyorsunuz ya, ben ölçeği tam ölçüyorum. Ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım. Siz eğer onu bana getiremezseniz, bir daha size hiç kile yok. Bir ölçek bile zahire alamazsınız. Yanıma da yaklaşmayın. Dediler ki onun için babasından izin almaya çalışacağız. Her halükarda bunu yapacağız. Yusuf bir taraftan da adamlarına tembih etti. Sermayelerini yüklerinin içine koyu verin. Belki ailelerinin yanına dönünce ''Farkına varırlar ve belki yine gelirler.'' dedi. Böylece dönüp babalarına geldikleri vakit, dediler ki, ''Ey babamız, bizden ölçek men edildi, bize zahire verilmeyecek. Bu kere kardeşimizi de bizimle gönder ki ölçek alabilelim. Biz onu kesinlikle koruyacağız.'' Babaları dedi ki, ''Ben onu size nasıl emanet ederim?'' Ya bundan önce kardeşini emanet ettiğimde olan gibi olursa en hayırlı koruyucu Allah'tır ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki ey babamız daha ne isteriz? İşte sermayelerimiz de bize iade edilmiş. Bununla yine ailemize zahire alır getiririz, kardeşimizi de koruruz. Üstelik bir yük daha fazla zahire alırız. Zaten bu aldığımız pek az bir zahiredir. Babaları dedi ki, hepiniz çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah'tan bir yemin vermedikçe onu kesinlikle sizinle göndermem. Onlar da. Allah'ı an içerek babalarına söz verince babaları dedi ki bu söylediklerinize Allah vekildir. Ve dedi ki ey yavrularım şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'ın takdirini sizden engelleyemem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler ona tevekkül etmelidirler. Ne zamanki şehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Gerçi bu şekilde girmeleri onlar hakkında Allah'ın takdir ettiği hiçbir şeyi önleyemezdi. Bu sadece Yakup'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf'un yanına girdikleri vakit, o kardeşini Bünyamin'i yanında alıkoydu. Dedi ki, ''Bilesin ben senin kardeşinim. İşte bundan dolayı onların yapacaklarına sakın üzülme.'' Sonra onların bütün hazırlıklarını görünce, su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal şöyle bağırdı, ''Hey kervan!'' Siz hırsızsınız hırsız. Bunlara döndüler de dediler ki, ne arıyorsunuz? Onlar da dediler ki, hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir yük zahire var. Üstelik o tas bana zimmetlidir. Allah'a yemin ederiz ki dediler, muhakkak siz de anlamışsınızdır ya, biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz. Peki yalancı çıkarsanız onun hırsızlık edenin cezası nedir dediler. Kimin yükünde çıkarsa o kendisi onun cezasıdır. Yani çaldığı mal karşılığında çalanın kendisi tutuklanır. Biz zalimlere. İşte Böyle Ceza Veririz Bunun Üzerine Yusuf Kardeşinin Eşyalarından Önce Onların Eşyalarını Aramaya Başladı Sonra Su Kabını Kardeşinin Yükünden Çıkardı İşte Yusuf'a Biz Böyle Bir Oyun Öğrettik Melik'in Kanunlarına Göre Kardeşini Alıkoymasına imkan Yoktu Ancak Allah Dilerse O Başka biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. Dediler ki eğer o çalmışsa daha önce bunun kardeşi de çalmıştı. O vakit Yusuf bunu içine attı onlara hiç belli etmeden siz çok fena bir mevkidesiniz. Ne sıfat verdiğinizi Allah çok iyi biliyor dedi. Dediler ki ey vezir emin ol ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için yerine birimizi al gerçekten biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. O dedi ki eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını tutuklamaktan Allah korusun. Çünkü öyle yaparsak zalimlerden oluruz. Ne zaman ki onlar onu kurtarmaktan ümit kestiler o zaman fısıldaşarak oradan uzaklaştılar. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allah adına ahit aldığını ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam." Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün de babamıza deyin ki Ey babamız! inanın ki oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa gaybın bekçileri değiliz. Hem orada bulunduğumuz şehir halkına hem içinde bulunduğumuz kervana sor. Ve emin ol ki biz kesinlikle doğru söylüyoruz. Babaları dedi ki, hayır, sizi nefisleriniz aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık bana güzel güzel sabretmek düşüyor. Belki Allah hepsini birden bana geri getirir. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlardan yüz çevirdi de, ey Yusuf'un ateşi, yetti artık, yetti dedi. Ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık yutkunuyor da yutkunuyordu. Dediler ki, hala Yusuf'u sayıklayıp duruyorsun. Allah'a yemin ederiz ki, sonunda eriyip gideceksin, tükenip helak olacaksın. Hayret doğrusu. Dedi ki, ben hüznümü kederimi ancak Allah'a şikayet ederim. Ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. Ey oğullarım gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Sonra Mısır'a gidip onun huzuruna girince dediler ki Ey şanlı vezir! Biz ve çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek zahire ver. Ayrıca sadaka da ihsan ile, Çünkü Allah sadaka verenleri muhakkak mükafatlandırır. O dedi ki, Siz cahilliğinizde, Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz? Onlar, yoksa sen sahiden Yusuf musun dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşim dedi. Doğrusu Allah bizi lütfuyla nimetlendirdi. Gerçekten de kim Allah'tan korkar ve sabrederse, Allah muhakkak ki güzel işler yapanların mükafatını zayi etmez. Dediler ki Allah'a yemin olsun Allah seni bize üstün kıldı. Biz gerçekten de büyük hata işlemiştik. Yusuf dedi Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah sizi mağfiretiyle bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Alın şu gömleğimi götürün de Babamın yüzüne sürün, gözü açılır. Ve bütün ailenizle toplanıp bana gelin. Ne zaman ki kafile Mısır'dan ayrıldı, Öteden babaları dedi, Eğer bana bunak demezseniz, Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Dediler ki, Vallahi sen hala o eski şaşkınlığındasın. Fakat ne zaman ki, Gerçekten müjdeci geldi. Gömleği Yakup'un yüzüne koydu. Hemen gözü açıldı. Ben size demedim mi? Ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Dediler ki ey babamız. Bizim için Allah'a istiğfar eyle. Biz gerçekten büyük günah işlemiştik. Dedi ki. Sizin için Rabbimden ileride bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ne zaman ki onlar Yusuf'un yanına vardılar, işte o zaman Yusuf, anasını ve babasını kucakladı, yanına aldı ve ''Buyurun Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin'' dedi. Anasıyla babasını, yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki, işte bu durum o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekte Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütfunu ihsan eder. Şüphesiz o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin. Ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim, benim velim sensin, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. İşte bu sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip mekir oyun yaparlarken sen yanlarında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzulasan da insanların çoğu iman edecek değildir. Buna karşılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemlere ancak bir öğüttür. Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar ayet var ki onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler. Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. İmanlarına az çok bir şirk karıştırırlar. Yoksa bunlar Allah'ın azabından, hepsini saracak bir felaket gelmesinden veya farkında değillerken ansızın başlarına kıyametin kopu vermesinden güven içinde midirler? De ki, işte benim yolum budur. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar işte böyleyiz. Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de o memleketlerin halkındandı. Onlar da kendilerine vahiy verdiğimiz bir takım erkeklerden başkası değillerdi. Şimdi o yerlerde şöyle bir gezip görmediler mi? Kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar ya, elbette ahiret yurdu müttakiler için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Nihayet peygamberleri onların iman etmelerinden ümit kesecek hale gelince, ve kendilerinin yalancı durumuna düştüklerini sanınca, onlara yardımımız geldi, yetişti. Dilediklerimiz kurtarıldı. Suçlular topluluğundan bizim azabımız geri çevrilemez. Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lakin... Kendisinden önce gelen kitapların tasdiki, her şeyi ayrıntılarıyla açıklayıcı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mimra İşte bunlar sana o kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lakin insanların çoğu iman etmezler. Allah odur ki gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz. Sonra arş üzerine istiva etti, yani yarattıktan sonra hepsinin üzerine hükümran oldu. Onları hakimiyeti altına aldı. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri o yönetiyor. Ayetleri o açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan odur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvelerin de birini öbürüne üstün kılıyoruz aklı eren bir kavim için, bunda muhakkak ibretler vardır. Eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey, onların şu sözleridir. Biz toprak olup gittikten sonra mı, yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız? İşte bunlar, Rablerini inkar etmişlerdir. Bunlar, bunlar, Boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve işte bunlar cehennemliktir. Orada ebedi kalacaklardır. Ayrıca senden, iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa daha önce onlara misal olacak cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten Rabbin zulümlerine karşılık insanlara mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı da cidden çok çetindir. O kafirler Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin. Ve her kavim için bir hidayetçi vardır. Her dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir. Ve rahimler ne eksiltir, ne artırır Onu da bilir. Onun katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir. Sizden sözü gizleyenle açığa vuran, gece gizlenenle gündüz açığa çıkan, onun açısından eşittir. Hepsini görür ve bilir. Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah'ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavmede kötülük murad etti mi artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah'tan başka bir veli de bulunmaz. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü övgüsüyle melekler de O'nun korkusundan dolayı O'nu tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir, O'nunla dilediğini çarpar. Onlar, Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir. Gerçek dua O'nadır. O'nun dışında yalvarıp durdukları ise onlara hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar olsa olsa ağzına su gelsin diye iki avucunu açana benzer ki o O'na gelmez. Kafirlerin duası hep bir sapıklık içindedir. Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de, sabah akşam Allah'a secde ederler. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, Allah'tan başkalarını, o kendi kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz? De ki, hiç körle gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyi yaratandır. O birdir, her şeye üstün ve kahredicidir. Gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Selde suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet eşyası veya bir değerli mal yapmak için ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah, hakla batılı böyle çarpıştırır. Fakat, köpük atılır gider, insanlara faydası olansa yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emirlerine uyanlar için daha güzeli vardır. Ona itaat etmeyenlerse, Yeryüzünde bulunan ne varsa hepsi kendilerinin olsa da onu ve bir o kadarını bütünüyle kurtuluş fidiyesi olarak verirlerdi. İşte onlar hesabın kötüsü kendileri için olanlardır. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne fena yataktır. Şimdi Rabbinden sana indirilenin Gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Ve onlar ki Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve ve hesabın kötülüğünden korkarlar. Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar. Ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar bu hayatın akıbeti kendilerinin olacak olanlardır. Adn cennetlerine girecekler. Atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecek. Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. Allah'ın ahdini misakla belgeledikten sonra bozanlar, ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna verenler var ya, işte lanet olsun onlara ve yurdun kötüsü de onlaradır. Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlarsa dünya hayatıyla ferahlanmaktalar. Oysa dünya hayatı, ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. Yine o iman etmeyenler diyorlar ki, ona Rabbinden bir ayet indirilseydi ya, de ki, hakikaten Allah dilediğini şaşırtır ve kendisine gönül vereni de hidayete erdirir. Onlar iman etmiş ve kalpleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle yatışır. Onlar ki iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir. Ne mutlu onlara, varacakları yerde ne güzeldir. İşte seni böyle kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahman'a küfredip dururlarken... Sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki, o Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben ona dayandım, Tevbe'm de onadır. Bir Kur'an ki, onunla dağlar yürütülse, veya onunla yer parçalansa, veya onunla ölüler konuşturulsa, o yine bu Kur'an olurdu. Fakat emir bütünüyle Allah'ındır. İman edenler kafirlerden ümit kesip daha anlamadılar mı ki Allah dileseydi elbette insanların hepsine toptan hidayet buyururdu. O küfürde direnenlerin kendi sanatlarıyla başlarına musibet inip duracak ya da yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın vaadi gelecek Muhakkak ki Allah, vaad ettiği zamanı şaşırmaz, verdiği sözü tam vaktinde yerine getirir. Andolsun ki, senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ben de o kafirlere bir süre için meydan verdim, sonra da tuttum onları cezalandırdım. O vakit azabım nasılmış gördüler. Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümdân olan başka kim vardır? Böyleyken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. De ki onlara isimler verip durun bakalım. Siz ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz, yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de, yoldan saptırıldılar Allah her kimi saptırırsa artık onu yola getirecek kimse yoktur onlara dünya hayatında bir azap vardır ahiret azabı ise elbette daha çetindir onları Allah'tan koruyacak da yoktur müttakilere bağ doldunan cennetin misali şöyledir altından ırmaklar akar durur Yemişleri süreklidir, gölgeleri de. İşte bu, takva yolunu tutanların akıbetidir. Kafirlerin akıbeti de ateştir. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen vahiy ile sevinç duyuyorlar. Bununla beraber, hizipleşenlerden, ayetlerin bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na şirk koşmamakla emrolundum. Ben O'na davet ediyorum, dönüşüm de O'na'dır. Ve işte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki eğer sen sana vahiy ile gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan sana Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir koruyucu andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik onlara da eşler ve çocuklar verdik Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getirmekse hiçbir peygamberin haddi değildir her ecel için bir yazı vardır Allah dilediğini imha eder dilediğini de yerinde bırakır Ana kitap onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek, Yahut seni onu görmeden vefat ettirsek, Yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, Bize düşen de hesaba çekmektir. Görmüyorlar mı ki, Biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki, O'nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür. Onlardan öncekiler de hileler yapmışlardı. Fakat sonuçta bütün hilelerin cezası Allah'a aittir. Her nefsin ne kazandığını O bilir. Bu dünyanın akıbetinin kime ait olduğunu kafirler de yakında bileceklerdir. O kafirler... Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de yanında kitap ilmi bulunan yeter. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, La, Bu Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki, İnsanları Rab'lerinin izniyle karanlıklardan aydınla Her şeye galip ve hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için Onu sana indirdik O Allah'ın yolu ki Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur Şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline Onlar o kimselerdir ki Dünya hayatını ahirete tercih ederler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler ve O'nun eğrilmesini isterler. İşte bunlar çok büyük bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki onlara apaçık anlatsın. Bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır Dilediğini de hidayete erdirir. O her şeye galiptir, hükmünde hikmet sahibidir. Andolsun ki, Musa'yı ayetlerimizle gönderdik, ona şöyle dedik. Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar. Onlara Allah'ın felaket günlerini hatırlat. Şüphe yok ki, bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o bir vakit sizi firavun ailesinden kurtardı. Onlar sizi işkencenin en kötüsüne sürüyorlar ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı. Ve bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardır. Ve hatırlayın ki, Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa dedi ki, siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamdedilmeye layıktır. Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, onlar ellerini ağızlarına koydular ve dediler ki, biz sizin de gönderilerini inkar ettik ve bizi çağırdığınız şeyden de şüphe ve endişe içindeyiz. Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında da şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor ve belirlenmiş bir süreye kadar size müsaade ediyor. Onlar da, siz sadece bizim gibi bir insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. O halde, bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dediler ki, Evet, biz ancak sizin gibi bir insanız. Ama Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Ve Allah'ın izni olmadıkça, bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Elbette bize yaptığınız eziyetlere katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine dediler ki, ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. Bu makamımdan ve tehdidimden korkan içindir. Peygamberler düşmanlarına karşı fetih istediler. Ve her zorba inatçı hüsrana uğradı. Ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Ve her yandan ona ölüm gelecek fakat o ölemez. Arkasından da çetin bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İşte asıl uzak sapıklık budur. Gökleri ve yeri gerçekten Allah'ın yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi yok edip yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre önemli bir şey değildir. Kıyamet günü insanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Ve zayıflar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler. Bizler sizlere uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından en ufak bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki Allah bizi hidayete erdirseydi biz de size doğru yol gösterirdik. Artık şimdi bizler sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yoktur. İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek. Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama sonra caydım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi küfür ve isyana çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenlerse Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri selamdır. Görmedin mi Allah nasıl bir misal verdi? Güzel bir söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller verir kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah, iman edenleri dünya hayatında da, ahirette de sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalimleri de saptırır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren, ve sonunda milletlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargahtır. Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki, şimdilik eğleniniz. Çünkü varacağınız yer ateştir. Ey Muhammed, iman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli Allah için harcasınlar. Allah öyle bir Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Emri gereğince, denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden ay ve güneşi, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verdi. O, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz, Sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Hatırla ki bir zaman İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim çünkü onlar putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Rabbimiz ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin beyti haramının yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir. Ve onları bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler. Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da şüphesiz bilirsin. Çünkü yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. İhtiyarlık halimde... Bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok işitir. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana babamı, ve Müminleri Bağışla Ey Peygamber Sakın Zalimlerin Yaptıklarından Allah'ın Gafil Olduğunu Sanma Ancak Allah Onların Cezalarını Gözlerin Dışa Fırlayacağı Güne Erteler O Gün Başlarını Dikerek Koşacaklar Gözleri Kendilerine Bile Dönmeyecek Ve Gönülleri Bomboş Kalacaktır Ey Peygamber! insanları azabın geleceği günle korkut. O gün zalimler şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir zamana kadar ertele de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım. Onlara daha önce ahirete intikal etmeyeceğinize dair yemin etmemiş miydiniz denilir. Siz kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size apaçık belli oldu ve size misaller de vermiştik. Gerçekten onlar çeşitli hileler ve tuzaklar kurdular. Allah katında da onlara hilelerine karşı azap var. İsterse onların hileleri dağları yerinden oynatacak olsun. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah her şeye galiptir, intikam sahibidir. O gün yeryüzü bir başka yere, gökler başka göklere çevrilecek ve bütün varlıklar kabirlerinden çıkıp bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. O gün, suçluların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar. Çünkü Allah, herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.